Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin Nebiyina Muhammed Amma Ba'd Değerli Arkadaşlar Sizlerle Beraber Şeyhul İslam Muhammed bin Abdil Vahhab İbn Süleyman El-Tamimi'nin Kitab-ı Tevhid Adlı Eserini Şerh Etmeye Devam Ediyoruz. Bugünkü Dersimiz Bu Kitabın ikinci Dersi Olacak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 geçen hafta almış olduğumuz bu hafta cinlerin ve insanların yaratılma gayet gayesini, neden yaratıldıklarını açıklayan buna delil olan bir ayet zikretmiştim. Neydi bu ayet? <gülüyor> Arapça söyle. <önce>. Allah salat olsun insanları, insanlar, <gülüyor> cinler, Evet, ve'l insa illa liya'budun. Ben insanları ve cinleri ancak ve yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Bu ayet Allah-u Teala'nın insanları ve cinleri yaratma gayetinin, onları yaratmak için hikmetinin ne olduğunu açıklamakta, ortaya koymakta. Buradaki illa liya'budun ayetini selef nasıl tefsir etmekteydi? İlla liyuvahidun. Ne yapsınlar? Beni tevhid etsinlerdi. Yani buradaki ibadetin manası, yalın mana olarak sadece ibadet etmek değil, ibadetle birlikte ne olacak?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 gönderilme gayelerini gönderildiklerinde insanlara neyi anlattıklarını neyi insanlara kalimlerini topluluklarına neyi davet ettiğini açıklayan ayeti zikretmişti. Bu ayeti ezberleyen var mı? Evet. <gülüyor> <Elî abudullah>. Evet, velakat ba'sna fi kulli ummetin rasula. Ne diyor burada Ömer? Biz ne yaptık? Her <gülüyor> ümmete Evet.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 Tağut'un tarifi. tavut nedir? Sözlük olarak önce. Tağut nedir sözlük olarak? Sözlük olarak. yandan Taga, Tuguyan, Naban, Haddi Aşan. Dedik. Evet, şer'i manası Allah'tan gayrı ibadet edilen her şey Tağut'tur. Bir tefsire göre böyle. İbn Kayyum ne diyordu? Dur. Kulun, kulun kendisiyle haddi açtığı her şey. Kulun kendisiyle haddi açtığı, itaat ederek, ibadet ederek ve ittiba ederek, tabi olarak haddi açtığı her şey nedir? Allah. Tağut'tur. Sonra Muallif Rahimahullah, e, İsraf suresinde olan ayetleri zikretmişti. Ve e, Nisaf suresinde olan ayeti zikretmişti. E, daha sonradan, e, En'am suresindeki ayeti zikrettikten sonra, Bizler Abdullah ibn Mesud'un hadisini almıştık. Abdullah ibn Mesud'un hadisi neydi arkadaşlar? Abdullah ibn Mesud. Kim, evet. üzerinde feyvalın sadece bunlar. Hmm. Bir şey bakmak isterse. Neye? Nasihetine. Son, son sözüne bakmak şey, isterse. Şu alan şu ayetler. Allahü şu ayetlerini okusun demişti. Neydi Allahü Teala'nın dediği? Kulluğa Allah ertulma harama Rabbu kum aleikum. Allah tuşruk bilahi. Allah tuşruk bhi şeya. Nedir allah Teala'nın haram kıldığı şeyler? Allah'a hiçbir şey ne yapmamak? Ortak koşmamak. Ve ondan sonra ayetin devamında ne diyordu? Ve Bu benim nedir? Dost doğru yolumdur. Sonra arkadaşlar, Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadise geldik. Bu hadiste Nebi aleyhissalatu vesselam eşeğe binmekte ve arkasına da Muaz bin Cebel'i oturtmaktaydı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Muaz bin Cebel radıyallahu anhu diyor ki, Ya Muaz, etedri ma hakkullahi alel ibad. Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını biliyor musun? Fikkat ederseniz bu kitabın adı neydi? Biz okuduğumuz kitabın adı. Kitab-ı Tevhid, hakkullahi alel abid. Allah'ın kulları üzerindeki olan hakkını açıklayan kitab-ı Tevhid. Fevhid kitabı. İşte bu dikkat ederseniz biz müellifin bir özelliğini zikretmiştik. Demiştik müellif burada rahimahullah. Bu kitapta zikrettiği hadisler ve ayetleri kafasına göre başıboş bir şekilde zikretmemiş. Koymuş olduğu ana başlık olan kitabı tevhide ve daha sonradan gelen bab başlıklarına uygun olarak ne yapmıştır? Her birini dizmiştir, tensik etmiştir, düzenlemiştir. İşte aleyhissalatü vesselam soruyordu Diyor ki ya muaf etedri ma hakkullahi alel ibad. Allah'ın kulları üzerindeki hakkını biliyor musun? Allah'ın kulları üzerindeki hakkını biliyor musun? Nedir? Oma hak ibadi ibadiy al Allah. Allah'ın üzerinde kullarına olan hakkı var. Bunu biliyor musun? Kullarında Allah'ın üzerinde bir hakkı var. Ne diyor Mazi bin Cemel? Allah varasuluhu alem. Allah varasulu ne var? Daha iyi bilir. Onlar bilir. Sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor ki. Hakkullahü alal ibad en ya'buduhu ve la yuşriku En Allah'ın kulları üzerine koyduğu bir hak var. Ondan da istediği bir şey var. O ne? En ya'budu. Ona ibadet etmek. Ve la yuşriku bihi Ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. Eğer kullar Allah'ın üzerlerinde kendi üzerlerinde olan bu hakkını gerçekleştirdikleri takdirde Allah Teala'nın kendi üzerine Vacip kıldığı, gerekli kıldığı, kullarına fazilet gereği, ikramı gereği verdiği, ikram olarak verdiği bir hak var. Kullarına diyor ki, bu hak da nedir? Benim kendi üzerime sizin adınıza verdiğim bir haktır. Değil mi? Ehl-i sünnet cemaat böyle inanıyor dedi. Yani allah Teala dilerse kendine bazı şey yapabilir? Vacip kılabilir, farz kılabilir. Dilerse bazı şeyleri kendine ne kılabilir? Haram kılabilir. Ne diyor hadiste? ''Ya ibadî'' ne diyor? ''İnni zaramtu enni haramtu zulm. alâ nefsi'' ''Ben zulmü kendi nefsime ne kıldım?'' diyor allah Teala ''Haram kıldım'' Yani allah Teala dilerse kendine bazı şeyleri haram kılar, dilerse bazı şeyleri kendine ne yapabilir? Vacip kılabilir. ehl Sünnet bu şekilde inanıyor dedik. Nedir allah Teala'nın kullarına ikram olarak bahşettiği, lütuf olarak bahşettiği, fazlı keremiyle verdiği bu hak Nedir bu hak? Diyor ki اَلَّا يُعَذِّبَ مَا لَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْعَنْ Kendisine hiçbir şeyi ortak koşmaya ne yapmak? Azap etmemek. allah Teala'nın kullarına ikram ettiği, bahşettiği nimet. Diyor ki Muaz bin Cebel, radıyallahu anh, Muaz bin Cebel ne zaman vefat etmişti hatırlıyor musunuz? Geçen hafta söylemiştik. Muaz bin Cebel, Hicri 18'de. Atla Gultu ya Resulullah, efela ubşirun nas? Bunu insanlara müjdeleyim mi? Yani bu müjdeyi. Bu mutlu haberi insanlara vereyim mi? Allah Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ne diyor? La <gülüyor> tubşirhum. Onlara ne yapma? Bunu haber verme, müjdeleme. Niye? Feyetekilu. <gülüyor> Onlar bunu duyarsa ne yaparlar? Buna güvenirler. Bu hadise sırtlarını dayarlar. Belki amellerde gevşeklik yaparlar. Bu hadis Buhari ve Müslim rivayet. <gülüyor> etmişti. Bu hadisi zaten ne yapmıştık? Açıklamıştık. Şimdi müellif rahimahullah, müellif rahimahullah. ondan sonra kitab-ı tevhidin her babının sonunda burada bazı meseleler zikrediyor. Mesail deniyor buna. Bu kitapta bu meseleler zikrediliyor. E, bu meseleleri inşallah bu şekilde elimizdeki Türkçe e, tercüme okuyacağız. Bu bapta zikredilen, bapta ifade edilen e, meseleleri yani bunlar fayda babından Anlatılanlardan çıkarılan bazı hükümler. Onları burada e, okuyacağız. Tabi kimse hemen hemen çoğu arkadaş kitap bitirmemiş. Yani bu kitabı normalde elinizde bulundurmanız lazım. Bu okumanız lazım. Evet Ustaz Bülent. Oku bakalım. Evet dikkat çekilen konular. Bir cinni ve insanların yaratılış gayesi ancak Allah'a ibadet etmeli. Evet. Bunu nereden çıkardık? O mâ halaktul cinne vel insa illa li'abudul. Evet. Allah'a ibadet ancak ibadet sayılan iyilerden hiçbirini başkası için değil, yalnız Allah için yaparak onu birlediğimiz takdirde gerçekten Allah'a ibadet ve Böylece Allah'a ibadete çağırmanın manası da onu ibadetle birlemeye çağırmak olur ki, işte kureyşin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davetine onunla çatışıp kendisine düşmanlık etmesinin sebebi de pek bu oldu. Evet, bir dakika. E, buradaki çünkü bu, Gülent'in evet, okuduğu şeydeki e, şeyler, dikkat çekilen konular başkalarından istifade edilen e, artı şeyler, buradakini okuyalım. Bunlar daha özgün haline yakın ifadeler. Evet. ifadeleri. İki. İbadet ancak tevhittir. Çünkü çekişme ve düşmanlık onun hakkındandır. Evet, yani ibadet ancak tevhittir. İbadetten maksat nedir? Yalnızca insanların ibadet etmesi değil. Yani ben insanları ve cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım mı? İnsanlar ve cinleri ibadet etmek için yarattım olarak söylesek ne çıkar bundan? Şöyle bir şey de anlaşılabilir. Yani insanlar Allah'a ibadet etsinler, namaz kılsınlar, onur zekat versinler. Ama bunun dışında evliyalara da ibadet etsinler. Bunda bir ne yoktur, bir beyis yoktur, bir çelişki yoktur anlaşılabilir. İbadetten maksat nedir? Tevhiddir. Evet tevhidi gerçekleştirmemiş olan kişi Allah'a ibadet ediyor değildir. Evet. Bu anlamda Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ola أَنْتُ عَابِدُونَ مَا Evet. Tevhidi gerçekleştirmemiş insan Allah'a abid olmaz. Bilakis ne olmuş olur? Müşrik olmuş olur. Allah'a ibadet etmeyen veya Allah'la birlikte başkasına ibadet eden ne olmuş olur? Müşrik olmuş olur. Şirke düşmüş olur. Evet. Dört. Peygamberlerin gönderin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 anlattılar, evet peş, peygamber gönderilmemiş hiçbir ümmet yok. peygamber gönderilmemiş, gönderilmemiş kendilerine peygamber gelmemiş, hiçbir topluluk yoktu. bunu nereden anlıyoruz ve lakad bağasna fi kulli ummetin rasulan. evet altı, Tüm peygamberlerin dini tektir evet, tüm peygamberlerin dini bunlar anlıyoruz ve lakad bağasna fi kulli ummetin rasulan. eni abudullah peygamberlerin ilk davet ettiği şey ne olmuş Allah'a ibadet olmuş. Bakıyorsunuz Allah Teala diğer Hud'dan bahsederken, Nuh'tan bahsederken ondan sonra ne diyor? Onlar kavmlerine gelip ne diyor? Ya kavm-i ibudullah, ey kavmim nabın. Allah'a ibadet. Ma min ilah'in gayruhu. Allah'tan başka bir ilahsin için yoktur. Onların verdiği cevap ne? Ece tenali na'budu Allah'a vahde ve nadra ma kana ya'budu abauna. Onlar bu peygamberlerin bu davetine ne demişler? Bizler babalarımızın ibadet ettikleri şeyleri terk ederek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 Meselelerin en büyüklerinden biri, tağuta küfredilmedikçe Allah'a evet. ibadetin gerçekleştirilmeyeceğidir. Evet, yani ne dedik, bu La İlahe illallah'ın nefi ve ispatı olarak açıklamıştık. La İlahe illallah kelimesi, yani kelime-i Önce nedir? Neftir, sonra ispattır. Yani allah Teala ibadete layıktır. Allah-u Teala ibadete hak ediyordur deyip de, onun dışındakilerin ibadete hak, hak etmediğini ispat etmedikçe bir kimse, ne yapmamış olur? Kelime-i gerçekleştirmemiş olur. Yani sadece şunu demek insan için yeterli değil. Allah ibadete layıktır. Allah ibadeti hak ediyor. İbadetimizi Allah'a yapmalıyız. Ama bakıyorsun ki adam diyor ki ama başın sıkıştığı zaman şehre de ne yapılabilir? Medet umulabilir. Şehre de yardım istenilebilir. Bunu yapmamış oldu? Tağut'u inkar etmemiş oldu. Evet. Bu anlamda Yüce Allah şöyle buyurmakta ve ben yekfûr bit-tâhûti ve yu'bid-bid-dâhi fa hadis nemseke bil-huvvetin usfâ dem-fisâ ve lehâ ve allâhu semînun alîm kim tâhûta küfredip Allah'a iman edersen toprak bilmeyen bir kutma sağlanmıştır Bakara Sûresi'nde 8. Tâhût Allah'tan başka kendisine ibadet edilen her bir şeyi kapsamaktadır evet tâhût Allah'tan başka ibadet edilen her bir şeyi yapmaktadır kapsamaktadır. Evet. Enam suresinde yer alan Meskül 3 ayet-i kerimenin Selefi Salihin nezlinde gerçekten üstün bir öneme sahip olduğu olduğudur. Evet. Biz o ayetleri açıkladık zaten. Evet. Bu üç ayette 10 mesele üzerinde durulmaktadır. Evet. Orada 10 tane mesele vardı. Bunların en başında da şirki yasaklanması Kul taala Ultââlef öklü mâ harrâmâ aleykûm râbbûkûm. Rabbiniz'in zarâm kılığı şeyi okuyayım mı? La tuşûkûbihî şey yani. Evet. İsra suresinde yer alan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 Allah'la beraber başka ilah ne yapma edinme. Şayet böyle yaparsan fetah ode oturur kalırsın. Yani oturur kalırsın mezmuman kınanmış bir şekilde. Mahzula terk edilmiş bir şekilde kalırsın. Aleykümselam. Ya senin hiçbir şey olmaz. Amellerin dahi Allah için yaptığın amellerin dahi seninle beraber olmayacak. Tabii uğrayor ama belki de şöyle hadiste İmam Müslümini ve ondan rivayet ettiyorsa ne diyor Aleyhisselatü Vesselam Allah-u şirk. Kendisine şirk koşulanların Şirke en ihtiyacı olmayanı Benim Kim bir amel işler Bir iş işler O yaptığı işte Beni başkasına ortak koşarsa ne yaparım diyor allah Teala Onu ve şirkini Şirk koştuğu şeyi ne yaparım Bırakırım terk ederim Yani yalnız bırakırım Ayette bunu açıklıyor لَا تَجْعَلْ Allah اللّٰهِ إِلَٰهًا Allah Allah'la beraber başka bir ilah edinme. فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا Ahirette kınanmış olacaksın. مَخْذُول olacaksın. Terk edilmiş olacaksın. Yani Allah için yapmış olduğunu zannettiğim amellerin bile seni terk edecek. Allah-u ne diyor Peygamberine? لَا اِنْ koşacak olursan kime diyor bunu Allah-u Teala? Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'a diyor. La la en ashrakt la yahbatanna Amelin ne olur? O şekilde. Ve la takunanna minel khasirin. Evet. işte İsra suresinde bundan başlıyor. Bundan başlıyor Allah Teala. Devamla. Ve 39. ayette 22'den 39'a kadar sıralamış oldu Bize bahsetmiş oldu allah Teala'nın ayette İşte annenize babanız işte, e Ayetlerde allah Teala zikrettiği Ayetlerde bunların sonuncusunu bu ayetleri Şöyle bitiriyor diyor ki Ve ilahen Allah ile birlikte yine başka bir ilah edinme, Fetulka fi cehenneme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 Nasıl yani? Dışarıdan gelen heyetler gibi, misafir gibi karşılanacak. İşte allah Teala ayetleri bu şekilde bitiriyor. فَتُلْقَا فِي جَهَنَّمَا مَلُومًا مَدُحُورًا Kovulmuş ve kınanmış bir şekilde Ceh, cehenneme götürülecek. Allah-u Teala eşit koşar. Evet. Bu meselelerin ne derece büyük öneme sahip olduklarını bilgilendirmek için Yüce Allah ذَلِكَ مِبَّا اَلْهَا اِزَيْكَ رَبُّكَ مِنَ Evet. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerindendir. Evet. On hak ayeti adı verilen ve haklarından ve haklardan bahseden Nisan Suresi'ndeki ayet-i kerimeye gelince yüce Allah bir Allah-u Teala Nisan Suresi'ndeki müellif burada onu zikretti. Bu, bazı alimler bu ayeti e, on hakkın, hukukun zikredildiği ayet olarak açıklıyorlar. Yani burada ne var? Bazı hak hukuklar var. Kişinin üzerinde bulunan, başkasına karşı yerine getirmesi gereken hak hukuklar var. Bu ayetlere on hak, on hukuku içeren ayetler de deniyor bazı alimler. Bu ayetlere nasıl başlanıyor? Ve'abudullah. İlk hak ne? Senin üzerindeki ilk hak? Bu Allah'ın hakkı. Ve'abudullah. O da Allah'ın hangi hakkı? Allah'a u ibadet etmen. Nasıl bir ibadet? la tuşrikû bi'hi şey, onu ona hiçbir şeyi ortak koşmadan sonra diyor ki ve bil velideyni anne babaya iyilik ve zil qurba ve yetama vel mesakin sonra diğer hakları da diyor Allah Teala bize burada sayıyor ama üzerimizde bulunan en önemli en büyük hak kimin Allahu Teala'nın hakkı tevhid hakkı evet söz ki esnasındaki vasiyetine dikkat çekilmiştir. Evet Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem biz söyledik dedi ki ne yapmıştır? normalde bir vasiyet kağıt kalem isteyerek yazmamış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 Yüce Allah'ın hakkını yerine getiren kulların, Allah üzerindeki haklarının neler oldu? Evet. Yani saat biz kullar olarak Allah-u Teala'nın üzerimizde olan hakkını öğrendikten, bildikten sonra onu yerine getirirsek, ondan sonra neyi öğreniyoruz? Allah'ın üzerinde ne var? Bize vermiş olduğu bazı haklar var. Evet. Hadiste zikredilen tevhid karşılığında elde edilecek mükafatın birçok sahabi tarafından biliniyor olması. Biliniyor olması. Biliniyor olması. O da biliniyor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 Bilmiyor, nereden anlıyoruz? Bak dedi ki size, Muaz Bin Cemen ne zaman vefat etti? Geci 18'de vefat etti. Kendisinden önce vefat eden birçok ne var? Sahabe var. Ebubekir var, Ömer var, Osman var, Ali var. Bunun dışında birçok sahabenin ileri gelen büyükleri var. Bu hadisten onların haberi olmadı. Nereden biliyoruz onların haberinin olmadığını? Bir diğer bir batı da gelecek. Bundan sonraki bir bat, bat gelecek inşallah. Diyor ki, hadis de ravilerinden bir tanesi. Muaz bin Cebel bu hadisi ölürken ne yaptı? Günaha girmemek için söyledi. Niye günaha girmemek istedi Muaz bin Cevel? İlimi saklama günahına girmemek için ondan korktuğu için bunu söyledi. Yani ölümüne yakın, ölümü halinde bunu söyledi. Yani o zaman bu sahabeyi, bu hadisi bu hadisi, sahabenin çoğu ne yapamıyordu tam olarak bu hadisi bilmiyor. Evet. Maslahat gereği ilbin gizlenmesinin caiz olması. Evet maslahat gereği ilbin Gizlenebilir. Yani her insan her şey ne, yap, ne yapılmaz, söylenmez, öğretilmez. Yani ne yapabilir? Yani sen bir adama bir şey öğretirsin, Onun hayrına değil, bir olacaksa o, onu ondan gizleye gidesin, evet. Muaz radıyallahu anh'ın yapmak istediği gibi, Hı. Hı. Müslüman'ı sevindirecek müjdeli haberleri vermenin müstahak olması. Evet. Yani aleyhissalatü vesselam birçok şeyleri zaten sahabesini müjdelemiş, kimilerini cennetle müjdelemiş.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 Heh. şimdi kitabı tarif etmeyeceksin yani burada bir şeydir e, ilim ehlinin kitabını okurken e, tabi bu yanlış bir ifade değil açıklayacağımız üzere e, onların olduğu şekliyle onların yazısına bırakılır Eğer yanlış bir şey varsa o düzeltilir şayet bir insan bilmediği bir şey kendisine soruluyorsa o insan ne yapabilir Allah daha iyi bilir Allah ve Resulü daha iyi bilir diyebilir haline diyor ki yalnız Resulü daha iyi bilir. Yani Allah ve Resulü, Resulü'yü ile Allah'la beraber zikretmek diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında ilerliyorlar. O vefat ettikten sonra doğru olan, söylenmesi gereken nedir diyorlar? Allah'u alem. Allah daha iyi bilir. Ve ayrıca şöyle bir tafsir ve ayrıntıya da gidiyor ilim Diyor ki, yani Peygamberin hayatında yaşadığı dönemde olunsa bile, dense ki, ey Muaz, yarın yağmur yağacak mı? Muazli diyebilir mi hadi Anh Allah ve Rasulu Daimimiz. diyemez evet. çünkü niye bu kevni yer üzü ile alakalı bir şey, gayetle alakalı bir şey bu manada. Kevni işlerde sadece ne denir? Allahu alem. Allah Allah Allahu alem. Ama dense ki dense ki fıtır sadakası altın olarak gümüş olarak verilir mi? O zaman ne denilebilir? Allahu ve Rasuluhu alem. Çünkü bu şer'i bir Konu. Devam edelim. Bilgileri insanların genelinden gizleyerek, onlardan sadece bazılarına vermesi caiz olur. Evet, yani bakıyorsun ashabtan ileri gelen bir sürü sahaba var aleyhissalatü vesselam. Onların çoğuna bunu ne yapmamış? Bildirmemiş. Aralarından Muazzeb bin Cemel'i seçmiş. Ona haber vermiş. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin merkebinin arkasına başkasına bildirmesiyle alçak gönüllülüğü. Evet, tevazusu. Alçak dönerlülü. Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyorsun evinde ev, iş, ev işini yatıyor. ile beraber aç kalıyor. Ashabının önüne yattığı elbiselerle çıkıyor ki elbisesinin üzerinde yeni yıkanmış meninin izi var. Bakıyorsun sahabesiyle birlikte ile birlikte beraber süt içiyor. Sonra o ok kalıyor. En sona o içiyor. Yani tevazunun en güzel örneği. Bu da bizim için örnek olmadı. Yani Aleyhisselatü Vesselam Bugün yaşayan, bugünden önce yaşamış, tarikat şeyhlerine baktığınız zaman Onların hayatıyla, ki ne kadar onların zühd içinde, takva içinde ve ne kadar mütevazı olduğu bize anlatılmaya çalışsa bile Aleyhisselatü Vesselam'ın tevazusunu görünce onların Bırakın tevazu sahibi olduğunu, kibir içinde yaşadığı insanların olduğunu ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz, adam bakıyorsunuz, şipe biniyor geliyor, etrafında korumalar Adam yanına muridlere ulaşmak istese ulaşamıyor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 Hayvanın arka tarafına kendisi evlilikten abi ölesiyatrasını, başkasını da bindiriyor. Evet. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a'nın tasileti. Evet. Ondan sonra bir şey olması lazım. 20... şey 23. 23. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a'nın tasileti. Tamam. Evet.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 Fazl babu fazlu tevhid ve ma yukeffiru min el-zunub. Tevhidin fazileti, tevhidin değeri ve günahlara kefaret oluşu, günahları affedici oluşu. Teammelün ve rahime Allah men. Teala'nın En am suresinin 80. ayetini zikrediyor. Diyor ki: "Ellezine amenu ولم يلبسوا ايمانهم بظلم 82 82. ayet. "Allezina amanu imanen edenler ve lem yelbisu imanahum bi imanlarına zulmü bulaştırmayanlar. İman edenler ve imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, "Ulaike lehumul emn." Allah Teala diyor ki onlara ne vardır? Güvenlik vardır. Emniyet vardır. وَهُمْ مُحْتَدُونَ Onlar doğruya ulaştırılmış, hidayete erdirilmiş insanlardır. Şimdi yani güvenliğe ulaşmak ve hidayete erdirilmenin şartı olarak ayette ne zikrediliyor? İman edip ne yapmamak? Zulm bulaştırmamak Zulm ulaştırmamak. Şimdi ashab bu ayeti duyunca Diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü hangimiz, yani zulmetmedi ki, hangimiz işlediği zulüm yok ki, yani herkesin kendine yaptığı bir zulüm var, günah işlemek, insanın kendine yaptığı nedir? Zulümdür. Başkasının hakkını yemek nedir? Zulümdür. Sahabeler bunu genel manada bir zulüm olarak anlıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki, O diyor sizin söylediğiniz gibi değil. 5. Kemal sizin dediğiniz gibi değil yani ozulmün zulmün tefsiri sizin anladığınızdan farklı. Tam da diyor ki o diyor siz diyor Lokman Aleyhisselam'ın oğluna olan Lokmanın diyor çocuğuna olan vasiyetini tavsiyesini duydunuz mu diyor. Ne diyor Lokman çocuğuna? Ya bu ney? La tuşrik billah inna shilka ne zulmün ey evlat Allah ortak koşma zira Şirk koşmak, ortak koşmak en büyük zulümdür. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayeti nasıl tefsir ediyor? Zulüm kelimesini şirk olarak açıklıyor. Yani Allah'a şirk koşmayan, tevhidine, ibadetine şirk bulaştırmayan insan neyle, neyle müjdeleniyor? Emniyetle, güvenlikle ve hidayete erdirilmekle. Deniyor ki, yani dünyada güven içinde olmak, buradaki güven güven içinde olması, emniyet içinde olması yani dünyada, hidayete erdirilmiş, doğruya erdirilmiş olması nerede Ahirette. Sonuç olarak da nereye girmesi? Kişinin cennete girmesi. Bu ayette bize gösteriyor ki arkadaşlar, tevhidin çok büyük bir fazileti var. Bu ellif de zaten bu bab olarak tevhidin fazileti ve günahlara kefaret oluşu babını yazıp hemen akabinde bu ayeti zikretmesinin sebebi bize neyi gösteriyor? Tevhidin değerinin, faziletinin çok önemli ve çok bir yere önemli bir yere sahip olduğu. Sonra devamla Müellif rahimeullah hadis getiriyor. Diyor ki: "An Ubade bin Samit radıyallahu anh" Obade i̇bn Samit'ten rivayet olunduğuna göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Men şehide en la ilahe illallah vahdeu la şerikele Kim Allah'tan başka ibadete layık hak ilahın olmadığına ve yalnızca ibadete layık olanın Allah olduğuna ve onun bir ortağı olmadığına şahitlik ederse ve an Muhammedan abduhu ve rasuluhu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulu olduğuna şahitlik ederse ve an Isa Abdullah ve rasuluhu İsa'nın Allah'ın kulu ve rasulu olduğuna şahitlik ederse ve kelimeteu elqaha ila Meryem Meryem'e koyduğu bir kelimesi olduğuna inanırsa şahitlik ederse ve ruhun min, onun katından bir ruh olduğuna inanırsa, şahitlik ederse, ne olur? Ve cennet hak, ve cennetin hak olduğuna inanırsa, ve nara hak, ve ateşin hak olduğuna inanırsa, adhâlehu Allah al ala ma kana min al-amal. Allah Teala o kimseyi, bunlara şahitlik tuttuğu takdirde, bunlara şahit olduğu takdirde, yaptığı ameller ne olursa olsun bu kimseyi ne yapar? Cennete sokar. Şimdi teker teker alalım. Dedi ki: "Men şehede en illallah vahdehu la şerike İbadete layık, hak ilahın yalnızca Allah olduğuna ve ortağı olmadığına iki kişi şahit olursa. Biz bunu derslerimizde çok açıkladık hatırlarsanız. Yani kelime-i tevhid Mekkeli tarafından manası bilinen bir kelimeydi. Hem lafızlarıyla bilinen, hem manasıyla bilinen bir kelimeydi. Zaten ondan dolayı bunlar ne yapmadılar? Bu kelimeyi söylemediler. Ama bugünün insanları tarafından bu kelime lafzi olarak telaffuz edilse de, söylense de manası olarak ne yapılmakta? Bilinmemekte. Bu hadiste bize neyi anlatıyor? İşte kim allah Teala'nın ibadete layık, hak tek ilah olduğuna ve onun hiçbir ortağı olmadığına şahitlik edersin. Şart bu. Şart şu değil. Kim la ilahe illallah derse değil. Yani evet, kim la ilahe illallah derse cennete girecek. Ama nasıl bir şekilde la ilahe illallah derse? Şimdi gelecek hadislerde. hadislerce. يَبْتَغِي diyor <gülüyor> bir <gülüyor> rivayette. Allah'ın yüzünü ne yaparak? Umarak, arzulayarak. Başka bir rivayette sıtkan min قَلْبِهِ Kalbinden doğru tasdik ederek. Bunlar hep la ilahe illallah şartlar açıklamıştır. Ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bakın önce abduhu onun kulu olduğuna sonra rasuluhu onun elçisi olduğuna inanırsa. Aline diyorlar ki abduhu kelimesi onun abd olduğunu anlatmak, ilah olmadığını ibadet olunmaması gerektiğini anlatmak için söylenmiştir. Önce bunu kabul edecekler. Onun abd Abdun okulur. La yu'bad. Ne yapılmaz ona? İbadet edilmez. İbadet olunmaz. Kullahum minkum fayda veya zarar. Ben şimdi zarar ya da fayda vermeye sahip değilim. Malik değilim. İnne ma ana beşerun mislukum. Ben sizler gibi bir beşerim. Yuha ileyye. Ancak benim bir vazifem var. O da ne? Bana vahiy geliyor, vahiy olur. Ve rasuluhu İfadesi bize anlatıyor? Resuldür. İttiba edilir. İsyan edilmez. Haber verdikleri tasdik olunur. Tasdikuhu fîmâ akbar. Değil mi? Ondan sonra yasakladığı şeylerden kaçınılır. Emrettikleri, emrettiği şeyler imtisâlu mâ emar. Emrettiği şeyler imtisal olarak tatbih edilir oneredik ve Allah Teala'ya ancak onun gösterdiği şekilde ibadet edilir. Bu dört şekilde Allah'ın resulüne resul olduğu kabul ederek iman edilir. Yani ben Allah'ın Resulü'ne iman ediyorum ama Allah diyor ki böyle demiş ama İsa inmeyecek. Çünkü hadisler diyor akide dedi teşkil etmez. Aynen böyle diyor adam. Bakıyorsun ki yasaklarını yap uzak eletek çekmiyor. Emrettiklerini yerine getirmiyor. Allah'a onun göstermiş olduğu yolda ve metotla ibadet etmiyor. Yani bu insan ne yapmış olur? Dille. Ancak bu Resul'e iman etmeyi söylemiş olur. Şehadet etmiş olur. Ve, ve enne İsa Abdullah Ve İsa'nın Allah'ın ne olduğunu inanacak kişi? kul. Ve Resuluhu Ve onun elçisi olduğuna. Ve kelimetuhu Ve Allah-u Teala'nın neyi? Tabi kelimesi burada ne Allah Teala'nın işte bu şeyler hıssiyanlar buradan hareketle buradan çıkarak onun Allah'tan olduğunu çünkü Allah'ın kelimesi onun neydir diyorlar? Bir sıfatıdır. Eğer İsa da onun kelimesi ise yani Allah'ın bir neydir? Sıfatıdır. Yani diyorlar ki Allah'ın neydir? O'dur. Ondan bir parçadır diyor. Peki doğru nasıl anlamamız gerekiyor? Allah'ın kelimesi demek ne demek? Diyor ki Ahmet İbn Âbden İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam biliyorsunuz diğer insanlara nazaran, diğer insanlara göre babasız meydana geldi, annesinin karnında meydana geldi, doğdu. Öyle değil mi? Nasıl oldu bu? Allah Teala ne yaptı? Ne emretti? Ne dedi? Kün. Evet. Kun Kündin.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 o halde, o halde, İsa aleyhisselam, hangi bakımdan Allah'ın kelimesidir? Onun, kun yani kelimesi, mucibince, ol emri mucibince dünyaya gelmesi bakımından nedir? Onun kelimesidir. Ancak, onun kendi kelimesi olan kun yani ol, değildir. Anladık mı? Yani hiçbir akıllı insan demez, İsa aleyhisselam ol, kun. Öyle mi? İsa aleyhisselam, Allah Teala'nın 10 emrinin gereği mucibince sonucu olarak dünyaya gelmiş bir mahluktur. Bu yüzden de ne diyoruz? O Allah Teala'nın bu bakımından neyimiz? Kelimesidir. Allah Teala buna dikkat çekiyor ayette. İnne mesale İsa indallah. Cemale Adem. İsa'nın meseli İsa'nın örneği. Adem'in örneği gibidir. Adem'in aynısıdır. خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ Allah onu da ne yapmıştır? Topraktan yaratmıştır. ثُمَّ lehu لَهُ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ kun. كُنْ Sonra o ne demiştir? Ol demiştir. O da olmuştur. Ama İsa ne değildir? Ol değildir. Bu halde İsa Allah'ın bu manada kelimesi değildir. Yani Allah Teala'nın bir cüzdü, bir parçası değildir. Bunu söyleyen adam ne e, e, ters düşmüştür? Ayetin gerçeğine, mefhumuna ters düşmüştür. Yani kimse demez, İsa kundur. İsa kund değildir. İsa, kum ile olan, meydana gelen bir mahluktur. Meryem Aleyhisselam, kavmine geldiğinde, hamile olarak geldiğinde, karnında onu taşıyarak geldiğinde Kâmil ona ne diyor? Ya Meryem, lâqid jitti şeyen firiya. Sen çok çirkin bir şey getirdin. Yani hamile geldin ki sen adanmış ibadete adanmış bir kadınsın. Ya oğlu Harun diyor. Ey Harun'un kardeşi. Maqam Abu Ki. Senin baban yemara sevün. Fütübü adam değildi. Meryem Aleyhisselam diyor, senin baban kötü bir adam değildi. Ama وَمَا كَانَتْ أُمْمُكِ بَغِيَّا Annen de kötü kadın değildi. Tabii ne diyor Meryem Aleyhisselam buna cevap olarak? فَأَشَارَتْ <gülüyor> اِلَيْهِ Kime işaret ediyor? Meryem Aleyhisselam. Bebeğe işaret ediyor. "Kâlû كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيَّا Beşikte duran bebekle biz nasıl konuşacağız? Onlara diyor ki, nasıl konuşacağız bu bebekle? Kale inni Abdullah. İsa Aleyhisselam onlarla konuşuyor. Diyor ki: Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Atani'l-kitabe ve ce'alani nabiyyan." Allah bana ne yaptı? Kitabı verdi. İncil'i verdi. Ama bana ne verdi? Nubuvvet verdi. Beni Nebi kıldı, nbi etti. Ve ce'alani mubaraken eynema kunt ben nerede olsam olayım, nereye gidersem gideyim. Beni ne yaptı? Mübarek kıldı. Ama ve evsâni bis salâti ve zekâ mâdûntu hayyâ. Hay olduğum, hayatta olduğum sürece bana ne yaptı? Namazı ve zekatı emretti, vasiyet etti, durdu. Ve barren bi valîdeti. Ne yaptı bana? Anneme, çağatkar olmamı emretti. Vallam yajalni jebaran <gülüyor> shakiya benim namde azgın bed kılmadı zorba kılmadı. Vassalamu alayhiye, yamawuliftu, yamamutu, yamuba tuhaya doğduğum güne öleceğim ve tekrardan dirileceğim güne selam olsun. Zalik yesebnu Maryam, kawluul hakl, ladi fihi tamtorul. İşte, işte budur. Yallah Allah. düştünüz, ayrılar düştüğünüz konuyla ilgili hak sözde budur. da? Abdullah. Onun için gerçekten bu ayeti okuyup da, Meryem suresindeki bu ayeti okuyup da, birçok Müslüman olmuş Hristiyan var. Çünkü etkileyici ayetler, bu ayetler İsa Aleyhisselam'ın kundakta bir bebek olduğu Allah'ın kulu olduğunu ifade ediyor. Çok açık. İsa Aleyhisselam da nedir? Allah Teala'nın bir kuludur. Ve ruhun minh, onun katından bir ruhtur. Ne demek bu? onun katından bir ruhtur? Yani Allah Teala'ya arkadaşlar izafe edilen Allah Teala'ya nispet edilen şeyler farklı farklıdır. Mesela Allah'ın yüzü, Allah'ın eli gibi. Bazı vasıflar vardır, sıfatlar vardır. Bunlar sadece ve sadece ne olarak anlaşılır? Allah Teala'nın sıfatları olarak ne yapılır? anlaşılır. Ama Allah Teala kendisine ne yapabilir? Bazen mahlukattan bir takım şeyleri ispat ispat nispet edebilir, izafe edebilir. Diyebilir ki Allah Teala Beytullah Allah'ın evi. Nakatullah Allah'ın devesi gibi değil mi? Abdullah Allah'ın kulu gibi. Bu Allah Teala'nın kendisine nispet ettiği, izafe ettiği bu vasıf olmayan Bilakis ayan denilen, yani zat denilen şeyler, cisim denilen şeyler bunlar. Allah-u Teala'ya nispeti hangi bakımdan nispettir? Şereflendirme bakımından. Şereflendirdiğinden dolayı, Allah ona değer verdiğinden dolayı bunları kendine ne yapar? İzafeyle nispet eder. Bir de allah Teala'nın bununla bağlı olarak bu, bu bağlamda mahlukatında bulunan bazı şeyler vardır. E, manalar vardır, bazı sıfatlar vardır. Mesela ruh gibi. Bunu Allah-u Teala ne yapabilir? Kendisine nispet edebilir, izafe edebilir. Mesela ruh, İsa'da, İsa'da olan nedir bir? Niteliktir, vasıftır değil mi? Allah-u Teala onu kendisine nispet ettiği zaman ve ruhun minhu, onun katından bir ruh dediği zaman bu ne anlaşılır? Allah'ın kendi ruhu mu? Hayır. Peki Allah-u Teala bunu kendine niye izafe eder? Evet. Deminden söylediğimiz gibi ona değer verdiğinden dolayı. Ona şeref verdiğinden dolayı Allah bunu ne yapar? kendisinden isterler. Yoksa Vahdet-i dediği gibi, kulculuların dediği gibi, yani Allah Teala'nın ruhu nerededir? mesela? Bazıları, İsa Allah'ın ruhudur. gibi şeyler söyleyerek Allah'ın kendi ruhundan ona üflediğini ne yaparlar? İnanırlar. Bu yanlış bir görüştür, yanlış bir anlayıştır. Dediğiniz gibi en üstün Mecmua bunu bu şekilde açıklamıştır. Ve ki cennetin hak olduğuna cennetin hak olduğuna ve ateşin hak olduğuna inanırsa, Allah-u Teala ne yapar? Bütün bunlara inanan kimseyi yapmış olduğu ameller ne olursa olsun onu cennete sokar. Daha sonra müellif rahimahullah İtban radıyallahu anh'ın hadisini getiriyor. İtban İbni Malik radıyallahu anh. Bu hadis alayhi sallam diyor ki: "Finn إِلَّ Allah hara ma ala النار. "Men, "Kala, "La ilaha illallah. "Yptqi. "Bidalika. "Vejh Allah. Kim Allah'ın yüzünü arzulayarak, yüzünü iptiga ederek, onun o sıfatını umarak, bunun manası nedir? Ablar bunun ne için kullanır? Allah'ın yüzünü ummak. Bir kere bu hadiste ne var? Allah'ın yüz sıfatı var. Yani Allah için bir yüz sıfatı ne yapılır? İsfat. Edilir. Allah'ın kendine layık teşvikten uzak neyi vardır bir? Yüzü vardır. Keyfiyetini biz ne yapamayız? Evet. Peki Allah'ın yüzünü istemek nedir? Onun rızasını ummak, rızasını ne yapmak? Talep etmektir. Kim Allah'ın yüzünü umarak yani ihlaslı olarak eder, ihlas bile La ilahe illallah derse Allah onu ne yapar? Ateşe Haram kılın. Ateşi haram kılmak diyor ki albette iki türlü. Bir. bir mutlak olarak haram kılınmak var. Yani ateş sana haram. Yani sen hiç ateşi görmeden direkt, yani ateşe girmeden cennete gireceksin. Buna ne diyoruz? Mutlak tahrim diyoruz. Mutlak olarak. Bir de var ki senin ateşe girme şeyin var. Yani girmeyi hak edecek günahlar işlemişsin. Oraya gireceksin azabı göreceksin ama ondan sonra artık annem sana ne olacak? Haram olacak, cennete, cennete gireceksin. Hangi şartla? İster mutlak tahrim olsun, ister mutlak olmayan girip çıktıktan sonra ateşin sana haram kılınması olsun. Bunun şartı ne? Allah'a Allah'ın yüzünü umarak yani ihlas ile la ilahe illallah'ı yapmak. Önce söylemek, önce itikat etmek, sonra söylemek, gereğince amel etmek.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 İnsan diliyle la ilahe illallah dediğinde iş bitmiştir. Yeter. Amel işlemesine gerek yok. Kim diyor bunu? Bu fırka kim bunlar? Murciye bunlar. Murciyeler ne yapmaktalar? Murciyeler farklı farklı kategorilerde değerlendirirsek farklı farklı gruplara ayrılmış gruplardır. Onlar amelleri ne yapmazlar? İmanından görmezler. Amelleri imandan görmez, saymazlar.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 Muaz bin Cebele. Ya Muaz. Sesleniyor Muaz'a. Muaz diyor ki Lebbeyke ya Resulallah. Buyur ey Allah'ın Resulü. Lebbeyke ve sa'deyk. Buyur ey Allah'ın Resulü. Dinliyorum. Ya Muaz. yine İç kere tekrarlıyor bunu. Üç kere. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam tekrarladıkça o da tekrarlıyor bu şekilde üç kere. Sonra diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Ma min ahadim yeşhedü en la ilahe illallahü enne Muhammeden Resulullah sıdkan min kalbihi illa harramahu allahu alennâr Kim? Kalbinden sıdk ile. Bak şimdi bir şartlar geldi. Demek ki dil ile söylemek ne değil? Tabii. Kalbinden sıfkile, doğru bir şekilde, evet. ihlas ile la ilahe illallah der ve Muhammedun Resulullah derse Allah ona ne haber? Ona ateşi haram kılar. Sonra başka bir adetse men lakiya allaha la yushiku bi şey'en dekala el cenne Kim Allah'a ortak koşmadan şirk koşmadan Allah'a kavuşursa, ulaşırsa Cennet, cennete girer. Muaz diyor ki yine aynı rivayette insanlara bunu müjdeleyin mi? Vesselam, hayır bunu ne yapma? insanlara müjdeleme. Bu ve bunun dışındaki benzer hadisler bize neyi gösteriyor? Dil ile söylemenin tek başına yeterli olmayacağını, bunun ihlas ile söylenmesi gerektiğini, yakin ile söylenmesi gerektiğini, muhabbet ile, sıdk ile söylenmesi gerektiğini bizlere ne yapıyor? Anlatıyor. Hatta alimler diyorlar ki yani insan şayet diliyle bunu söylese, bunun aksi olan günahları işlese o insan öyle bir hale gelir ki diyorlar artık bunu diliyle söylemek bu adamın diline ne var, Ağır gelir. Yani bazen diyor ya Allah bazı insanları öyle mahrum bırakıyor ki adam hayatında la ilahe illallah dememiş ya. Veyahut da demiş ondan sonra bir daha dememiş. Hayatından çıkmış yani. Öyle insanlar çok değil mi yani? Hani biz bazen kendimizi gaflet ehli olarak sayıp diyoruz ki ya bugün kaç kere acaba la ilahe illallah dedim. 10 kere mi 15 kere mi, kere mi veya işte insan bazen diyor yani kaç kere dedim. Hiç demedim mi acaba? Diyor ki almer kişinin günahları çoğaldıkça bunun bununla zikri azalır. Kalbindeki bu kelimenin heybeti marifeti, sıdkı, ihlası azalır, düşer. Kişi diyor salih amelleri kötü görmeye başlar. Ya salih amelleri nasıl kötü görür? Onu yönelemez. Salih ameller ayrı, ağır gelmeye başlar. Ondan sonra, yani bu adam kendini düzeltmezse, toplanmazsa, belki de kalbinden tamamen bunu yapabilir, silinip gidebilir. Ne sıfık kalır, ne ihlas kalır, ne yakin kalır, ne amel kalır. Devamla müellif Rahimahullah Ebu Sa'id el khudriden rivayet olunan hadisi getiriyor. Diyor ki Ebu Sa'id el-Hudri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki Mu e, Musa e, aleyhisselam Kale Musa Ya Rab allimni şey'en edkuluke ve ed'uke Musa aleyhisselam diyor ki Allah aleyhi sellem, Ey Rabbim seni zikredeceğin ve sana dua edeceğim bir şey öğret bana. Allah sana diyor ki, Kul ya Musa la ilahe illallah. Allah sana diyor ki Musa aleyhisselama, Ey Musa la ilahe illallah de. La ilahe illallah. Kul ya Musa, Musa ya Rabb, Kulle ibadike yekulûne hâzâ. Senin bütün kulların bunu ne yapıyor? Söylüyor. Musa aleyhisselam kastettiği burada şey, La ilahe illallahü küçümsemek değil. Neyi burada Musa aleyhisselamın kastettiği? Heh. Kendine hususi, kendine özel bir şey istiyor. Ondan sonra devamlı deniyor ki hadis minne devamında. <Sessizlik> ya Musa, ey Musa, lev enne's semâvâti'sseb'a ve âmire hunne gayri vel aradîn s-seb'a fî kiffe. Şayet yedi kat sema ve yedi kat semanın sakinleri, ben benim dışımdaki diğer sakinleri. Ve yedi kat yer, tartının, terazinin bir kefesinde olsa, ve la ilahe illallah fi küffe, ve la ilahe illallah kelimesi, tartının bir köşesinde olsa, bir tarafında olsa, le malet bihinne la ilahe illallah, la ilahe illallah kelimesi, tebrik kelimesi ne yapar? Ağır gelir, ağır basar, yani burada ne ifade ediliyor? Burada La ilahe illallah kelimesinin ne kadar faziletli olduğunu, müellif dedikçe ki, kitabın bu bölümün başlığını ne demişti? Babun fadlut tevhid", tevhidin fazileti bak. Bu hadisi zayıf gören bazı insanlar çıkmış ancak bu hadis diğer şahitleriyle rivayet olunan diğer yollarıyla ki Nuh Aleyhisselam'ın ölmeden önce çocuğuna da bunu vasiyet ettiği rivayeti de var. Ki alimler bunları e, bu şahitleri hep bir arada topladıkları zaman bu hadise hasen demekteler. E, bu hadisi e, sahih görenler arasında birçok alim var. Yani Hafiz İbni Hacer bu hadisi sahih görmüş. Hakim sahih görmüş. Zehbi ne yapmış onu? Onun e, sıhhatini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 ancak Allah. ne ifade edebilirsiniz dersiniz ki semada her bir dört karışta ne var bir melek var Allah-u Teala'ya secde eden ve Allah-u ya ne yapan ibadet eden beytul ma'mura her gün kaç bin melek gidiyor yetmiş bin ve o melekler çıktığı zaman oradan bir daha sıra onlara ne zaman gelecek veya kıyamete kadar hiçbir zaman onlara sıra gelmeyecek yani yedi kat köp sakinleri demek yani sayısını bilemeyeceğimiz kadar, melek topluluğu demek. Ve yedi kat göğün kendisi, yedi kat yer, buradan da ne öğreniyoruz? Yeryüzü de Sema gibi nedir? Yedi kattır. Onun yedi kat yer yüzü, yerin yedi tane katmanın yedi katı, bir kefede bulunsa, La ilahe illallah, terazinin bir tarafında bulunsa ne oluyor? La ilahe illallah ama dedik biz sürekli söylüyoruz bunu yani bunun manasını bilerek saymış olduğumuz 7 şartı vardı ne yaparak onları gidip onlarla amel ederek olursa ve müellif Allah son olarak bize bin, bize Enes radıyallahu anh'dan bir rivayet naklederek tevhidin faziletini ve günahlarına nasıl keffaret oluşunu anlatan bir hadis zikrediyor. O da şu, diyor ki Enes bin Malik radıyallahu anh, Enes bin Malik biliyorsunuz uzun yaşamış, yüz yaşını görmüş deniyor, sahabelerden bir tanesi. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın makfir ve veledehû. Allah'ın onun malını ve veledini, çoluğunu, soyunu, sopunu ne yapıyor? Çoğalt diyor. Hem çok çocuğu olan, hem uzun süre yaşamış, hem de zengin olmuş, bir sahip olmuş bir sahabe. Aleyhisselatü Vesselam'ın yani bu duası kendisi, kendisi hakkında kabul olmuş bir sahabe. Enes radıyallahu anh diyor ki Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme ol Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini yaptım? Duydum. Diyor ki Kâle Allahu Teala Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam olarak diyor ki allah Teala şöyle dedi. Yabn Adam ay Adem, Adem oğul. Loe atiteni bi qurab al-ardh. Qataya ay Adem oğul. Yeryüzü dolusunca, yeryüzü miktarı yüzü miktarınca bana günahla gelsen. Sonra لقiteni la tüşrik bihi, bihi şey, la tüşrik bi yani, Bana kosme bana kavuşsan bu şekilde ölsen. لَأَتَيْتُكَ بِقُرَى بِهَا مَغْفِرَةً Ve ben sana yeryüzü dolusunca neyle gelirim? Maghfiretle gelirim. Görüyor musunuz? Tevhidin faziletini. Yani sen Allah-u Teala'ya yeryüzü dolusunca günahla gitsen ve Allah'a ortak koşmadan tevhidle gitsen bunun karşılığı mükafatı ne arkadaşlar? Günahlarının af olunması. Günahlarının maghfiret olunması. Tabi bu senin kelimeyi tevhide olan Sıtkın, ihlasın, mağlılığın oranınca değişir. allah Teala kimi kulları, var, kimi kulları var ki onları ne yapacak? Tehennemi gösterecek. Sokup da çıkartacak. Kimin kullarında var ki dileyecek. Dilemesiyle onları oradan e, sokmadan oraya çıkaracak. Şayet tövbe etmedikleri takdirde. Şekil dışında olan münaflar için. Evet şimdi meseleleri oku okuyalım. Yüce Allah'ın fazl ikram ve bağışları oldukça geniştir. Yani Allah'ın fazlı ikramı ve bağışları çok geniş. Yani görüyorsunuz ne kadar büyük faziletler var. Kelime-i Tevit diye söylediğimiz inandığımız şey bunun karşılığı ne kadar büyük. Ama tabii bunu gerçekleştirmek tabii o kadar zor. Niye zor? İnsan sayesinde bunu yapmazsa bilmezse. Yani, yani diyoruz ya, la ilahe illallah'ın manasını bilmeyen ki maalesef bugün insanların çoğu La ilahe illallah'ın manasını bilmekten uzak, yoksun. Allah'tan yani bilenler, bilenler, sorduğunuz zaman bilenler diyor ki Allah'tan başka ne yoktur? İlah yoktur. Diyorsun ki Allah'tan başka ilah yoktur demek. Evet. Açık, biraz yok yani. Yaratıcı yok. Yani rızık veren yok. Yani hükmeden yok. Bunlar bilenler yani en iyisi. Kategorinin en iyisi. Hiç bilmeyen zaten ne yapmıyor? Hiçbir şey çağrıştırmıyor bu kelime onda. Yani la ilahe illallah diyor ki yani la ilahe illallah. Öyle demiyor mu yani? Heh. yani dediği gibi kaderin mübarek bir kelime, güzel bir kelime söylüyoruz. Perşembe akşamları hoca camide nikah tazelerken, iman tazelerken söylüyor. Ama hangi manaya geliyor? Ne yapmıyor bunu? E, bilmiyor. Yani bu adamlar için manasını bilmeyen, kaotta manasını bildiğini zannedip yanlış bilen adamlar için bunun gereğini yapmak, gereğini yere getirmek çok zor. Hatta bunlar bunun aksini yapmakta çoğu. Değil mi? E demek de ki ya kardeşim bu adamlar durup durup bize şirk içindesiniz, şirk istiyorsunuz diyorlar. Hocalar, onların hocalarından bir tanesi böyle diyor. Ya bu abiler de çıkmışlar, bile biz diyorlar, siz şirk koşuyorsunuz, şirk koşuyorsunuz, şirk koşuyorsunuz. Ya kardeşim, biz hiç Allah'la beraber rızık veren, yaratan vardır dedik de mi, müşrik olalım. Diyerek, bu kelime hakkındaki cehaletini ne yapıyor? Ortaya koyup sergiliyor. Yani, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müşrik dediği, katlettiği, savaş ettiği, insanlar dahi Allah tam başka yaratıcı vardır, rızık veren vardır, yağmur yadıran vardır ne dememiştir. Yani onun için onları senin bu korktuğun, şirk zannettiğin şey müşrik yapmamış. Senin o bilmediğin, cahil kaldığın aksini işlediğin, rabıta yaptığın, medet umduğun, yardım istediğin konular onları nasıl müşrik yaptıysa, senin de ne yapar? Müşrik yapar. Evet. Allah katındaki tevhid, karşılığındaki sevabın dolduğu. Evet, Allah katındaki tevhidin karşılığındaki sevap ne kadar doldu, veriyorsun değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Tevhid, sevapları yanı sıra tevhid, günahlar içinde kefaretmiş. Evet, tevhid, günahlar içinde kefaret. Tabii söyleyenin ihlası, bunun manasını bilişi. Zaten bu orantılı diyor alimler. Yani bir insan gerçekten, gerçekten şu kelimeyi i tevhidi, hakkıyla, kalbine yerleştirdiyse, ile hadislerde geldiği gibi, sıdkıyla, bunu söylerken, Allah'ın yüzünü olmuyorsa, vecihini arzulayarak bunu söylediyse, bu direkt nereye, nereye yansıacak? Amele yansıacak. Yani harama bakamayacak, utanacak, haramdan korkacak. Salih amellere yarışacak, koşacak. Bu kalpteki bu oran azaldıkça da ne olacak? Bu kelime dile, Ağır gelecek. Bu kelimenin doğurması gereken ameller, salih ameller kişiye ağır gelecek. Yani bir adam düşünün gece kalkıp ikide, üçte teheccüde kalkıyor, bir saat mama Bir adam da düşünün ki bu amel ona dünyanın en ağır ameli. Neden kaynaklanıyor? Bu kelimenin kalpteki olan yerinden, ihlasından, sıtkından kaynaklanıyor. Evet. Enam suresinde yer alan meskul ayetin tefsiri. Evet. İbadet bir Sabit adıyla olan hadisinde geçen beş konularda iyice düşünülür. Evet. En suresindeki ayet neydi arkadaşlar? Bu ayet ezberleyin. Al-ladin amnu, falam yelbise iman-ıhum, biz zulmün. Ulayiklehum al-amnu, vahm muhtebi. İman edip ona zulüm bulaştırmayanlara ne vardır? Güvenlik, emniyet vardır ve onlar hidayete doğru yola erdirilmiştir. Evet. Übade bin Samit radıyallahu anh'ın hadisinde geçer 5 konu üzerinde. 5 içerisinde... konu neydi? Şahadeten. Yani Allah'a ve Resulüne ne yapmak? Şahitlik evet. etmek. Tafsiliyle, ayrıntısıyla. İsa aleyhisselamın Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu kabul etmek. Cennetin hak olduğuna, ateşin hak olduğuna yanmak. Bunlar çok önemli meseleler. Evet. Übade bin Samit ile Hı. İtman radıyallahu anh'ın hadisleri Evet. Ondasın, sonraki rivayetlerle kırımlı hikayelerle birleştirildiğinde, evet. La ilahe illallah sözünden kendin için bir açıklığa kavuşur veya bu güne düşen bazılarının hatasından çıktı onlar. Dediğimiz gibi yani bu hadislerin iki bu hadislerin rivayet etmiş olduğu hadisle itfan hadisini yan yana koyduğun zaman, La ilahe illallahın sadece dil ile söylendiğinde kişiyi kurtaracağı manası çıkmaz. Bu hadisler anlaşıldığında okunduğunda diğer rivayetlerle toplandığında ortaya çıkan gerçek şudur. Bu kelime ne olacak? Sıdıq ile, ikraz ile, muhabbet ile, yakîn ile şüphesiz bir şekilde söylenecek. Evet. İmamı Rabbi Allah olan ve hadisinde kuşak üzerinde durulması gereken mutlulardan. Evet. Nedir bu şart? Yaptığı bize alıkemec Halla. Müvâyetteki. Kim Allah'ın yüzünü arzulayarak la ilahe illallah ders. Bu şart çok önemli bir şart. Evet. La ilahe illallah'ın fazileti hakkındaki uyarıya peygamberlere de ihtiyaç duydukları. Evet, peygamberler dahi buna ihtiyaç duyuyorsa, yani Musa aleyhisselam bile, ne yap Allah o şekilde yönlendiriyorsa, bizler nasıl, sürekli bunu kendi aramızda ne yapacağız? Müzakere edeceğiz, müdaresel edeceğiz, tekrarlayacağız. La ilahe illallah, o kadar büyük bir kelime ki, gördünüz faziletini. Evet. Üzerinde düşünülmesi gereken şeylerden bir diğeri de, La ilahe illallah kelimesi, Hı yaratılmışlardan daha ağır olmasına rağmen birçok insanın terazisinde hafiflenecektir. Yani bu da ayrı bir konu. Yani. yani bu kelime o kadar ağır, terazideki yeri o kadar ağırken, kim insanlar söyleyecek ki? Onun terazisinde bakacaksın, ona rağmen. Yani bu işlem diyor musunuz? Yani teraziye, la ilahe illallah söyle, söyleyen adamın bu ameli normalde konulduğunda,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 Sebep birçok. Kalpten sıdk ile söylememekten Kaynaklanabilir, ihlas ile söylememekten Kaynaklanabilir, yakin olarak Söylememekten, bugün görüyoruz İlim bilmeden, manasını Kabul etmeden, yani şimdi düşünemiyor Adam günde sabah kadar kalkıyor, beş bin defa La ilahe illallah diyor, ilahe illallah La ilahe diyor Başı sıkışıyor, yetişen şeyin yani Söylediği La ilahe illallah terazide ne yapacak? Hiçbir ağırlığı olmayacak Evet, evet yani Yerlerin de gökler gibi yeni katorduğunun bir izi Evet Allah Teala Müminun suresi 86. ayette de zaten ee, buna işaret ediyor diyor alimler. 10 Evet ne diyor orada? Allahu veli e, pardon Talak suresi 12. ayet. Allah Teala diyor ki Talak suresi 12. ayet. Allahu veli halaka seb'a semawati ve minel ard mislehunna. Allah Teala 7 kat göğü ve onun misli benzeri olan yeri yaratmıştır. Yani diyorlar buradaki benzerlik hangi bakımdan benzerlik? kat olarak diyorlar, sayı olan tefsire göre sayı olarak, katmanlar olarak burada da sanki ne vardı diyorlar yerin yedi kat olduğuna bir işaret vardır, evet. Onların, yani göklerin varlıklarıyla yani meleklerle ile olması. Evet, melekler, yani gökte yaşayan evet. neler var, sakinler var. Melekler var, evet. Eşarilerin benimsediğinin aksine ilahi sıfatları kabul edilmiş. Evet, e, burada bir alif Allah'ın yüzünü umarak diye getirmiş olduğu hadiste Şuna da değiniyor. Yani allah Teala'nın ispat edilmesi gereken, yine Allah'ın kendi haber verdiği, Resulü'nün diliyle haber verdiği bazı neler vardır? Sıfatları vardır. Bunlardan bir tanesi de allah Teala'nın neyidir? Vechidir. Kendine layık bir şekilde allah Teala'nın neyi vardır? Bir yüzü vardır. Vechi vardır, yüzü vardır. Ama eşariler bazı el yazması nuskalarda şeye ait, bazı el yazması nuskalarda muaddile diye ifade etmiş. Yani muaddilenin aksine, neydi muaddile? Kim bunlar matiler? iptal edenler. Allah-u Teala'nın sıfatlarını ne yapanlar? İptal edenler, inkar edenlerin aksine Allah-u Teala'nın ispat ettiği sıfatları vardır. Evet. Enes radıyallahu anh hadisi kavrandığı takdirde hı hı. İtbar radıyallahu anh hadisindeki La ilahe illallah diyen, bununla Allah'ın yüzünü talep eden kişiyi Allah cehenneme haram kılmıştır. Hı. Sözünden şirkin terk edilmesinin Kelime-i Tevhid'in diliyle söylenilmesi olmadığı anlaşılıyor. Evet. Evet. İsa ve Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve Resulü olduklarının birlikte zikredilmesi <gülüyor> üzerinde düşürülmendir. Evet. Yani İsa Aleyhisselam da Allah'ın e, Muhammed Aleyhisselam gibi bir kuludur. E, Hristiyanların iddia ettiği gibi Allah-u Teala'nın ney değildir? Olu değildir. Haşa ve haşa Yahudilerin de iddia ettiği gibi, ileri sürdüğü gibi Kötü kadın, zinakar kadının çocuğu değildir. Yani İslam ümmeti bu konuda nedir? Yani ortaya yol tutmuş insanlardır. Evet. İsa aleyhisselam sözü olarak, yüce Allah'ın kelimesi olarak anılmıştır. Evet, yüce Allah'ın kelimesi olarak, yani allah Teala'nın kun, ol kelimesiyle, olmuş olmasıyla diğer peygamberlerden, diğer beşerden ne yapmışlar? Ayırt edilmiştir, evet. Yine İsa aleyhisselamın Allah... Tabi bu şu demek değil. Daha önceki biz vas vasıtıya derslerimizde söylemiştik. Yani bir ee, hususta bir kimsenin öne çıkması, o hususta ona faziletler verilmesi, onun her hususta, her şeyde, genel manada diğerlerinden üstün olduğunu göstermez. Öyle değil mi? Bunu biz ne yapmışız? O konuda nedir? Farklıdır. Evet ama insanların en şerefli, en değerli, en öne çıkanı kimdir desek, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Evet Yine İsa aleyhisselamın Allah'ın katından bir ruh olduğu. Evet Bunu açıkladık Cennete ve cehenneme iman etmenin fazileti Evet Allah onu hangi amel üzerinde bulunursa bulunsun Cennete sokar sözünün kavranılması Evet Ahiretteki amel terazisi Mizanın iki kafesi bulundu Evet İki kafesinden bulundu İki tarafından bulundu Bir terazide iki tarafın kefesi var Evet Yüce Allah hakkında vechinin yani yüzünün bulunduğunu öğrenilmesi. Evet. Bu şekilde biz de ne yaptık? Kutb'tan öğrendik ki hadisler bize ifade etti ki Allah Teala'nın kendine layık bir neyi var? Yüzü var. Nasıl bir yüzü var diye kalkıp bir eş'arî bir Maturidî bize sorsa ne deriz? Senin senin nasıl ispat ettiğin, senin nasıl ispat ettiğin e, zatının nasıllığı, keyfiyeti bilmiyorsa allah Teala'nın yüzünün keyfiyeti ne yapmaz Bilinmez. Ya da senin ispat ettiğin işitme, ispat ettiğin görme sıfatlarının nasıllığı bilinmiyorsa, bilinmediği gibi, allah Teala'nın veci yani yüz sıfatının keyfiyeti ne yapmaz Bilinmez. Sübhaneke Allahümme bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfurun kevâtuğum eylek. Evet, Hollanda'daki arkadaşlardan e, kitabı tevhidi ezberleyen arkadaşımız var mı? Ezberleyen arkadaş oradan mikrofona tıklayıp bize dinletebilir.